Ne? Nah. Alhamdulillah. Yabbar. Ve salatu ve ala Rasulullah. Kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitimciliği ve ashabına nasıl örnek olduğu hususu. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramı nasıl eğitmiş, onlara nasıl örnek olmuş, sahabe-i kiram Radvanullahi Teala Aleyhim Ecma'in haziratı da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemden gördüklerini nasıl hayatlarına tatbik etmişler ve onların yaşadıkları o güzide hayat standartları bize bugüne kadar terü taze nasıl gelmiş, biz onları nasıl örnek almalıyız? Dersimizin konusu inşallah bu olacak. Allah subhanehu ve teala, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı halken ve hulken ne yaptı? Kusursuz olarak yarattı. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dış görünüşü ve ruhi hayatı kusursuzdu. Allah azze ve celle <gülüyor> bu meseleyi Kalem Suresi 4. ayetikerimede kerimede geçtiği üzere ve inneke leala hulukin azim buyurarak muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Buyurup bunu ne yaptı? Tescil etti. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını hem zahirini hem batınının en harika, harikulade olduğu bir durumu ne yaptı? Allah Azze ve Celle bildirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Allah Azze ve Celle'nin kendisine e, ikram ettiği hem maddi hem manevi şekilde kendisini güzelliklerle donatıp Bezediği bu maddi ve manevi halini sahabe-i kirama yapmak istedi? Öğretip onların da kendi haliyle hallenmelerini istedi. Onun için bir takım kaideler koydu Allah Azze ve Celle. Hem Muhammed Aleyhisselam'ı ilgilendiren kaideler hem de Muhammed Aleyhisselam'ı en son peygamber olarak kabul eden kişilerin uyması kaçınılmaz olan kaideler. Evet. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da Resulullah Aleyhissalatu vesselam da اِنَّمَا en اَنْ اُتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَحْلَاقِ Buyurarak ne yaptı? Adeta sahabe-i kiramın gözlerinin açılıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördükleri hem maddi hem manevi her türlü meseleyi hayatlarına tatbik etmek istemelerini onların üzerine ne yaptı? Sanki vecibe kıldı. Yani muhakkak ki ben en güzel ahlakı Tamamlamak üzere gönderildim Allah tarafından. Siz <gülüyor> bakın beni numune olarak kendinize alın. Ben nasıl davrandıysam siz de o şekilde davranın ki Allah subhanehu ve teala sizden razı olsun. Siz yaratılma gayenize paralellik arz eder bir hal içinde hayat sürün. Evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini en güzel hareketlerle, davranışlarla bezemek için bazı kaideler koydu dedik. Bu kaidelerin başında onların en güzel şekilde dosdoğru olmalarıydı. Eğri olan kimseden, yalancı olan kimseden maddi ve manevi şekilde, Doğruluk içinde olmayan kimseden Allah Azza ve Celle'nin istediği şekilde Müslüman olmaz. Onun için en büyük düsturumuz doğruluk olacak ve yalan söylemememiz olacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ömründe hiç yalan söylemedi. Velev ki şakadan dahi olsa hiç yalan söylemedi, ümmetinin de şakadan dahi olsa Yalan söylememesini ne yaptı? Onlara vasiyet etti. <gülüyor> <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim gibi insan. Bir anne babadan doğdu, etten kemikten. Maddi ciheti olduğu gibi manevi ciheti de var. O da şaka yapıyordu. Gülüyordu, eğleniyordu. Ama yaptığı şakalarda bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğruluktan ne yapmıyordu? Ayrılmıyordu. Kadının birisi geldi. Dedi ya Resulullah çok yoruldum. <gülüyor> Beni dedi bir deveye bindir. Allahu akbar, Allahu akbar. Evet dedi seni öyle bir deveye dedi bindireceğim ki yavru bir deve dedi olacak. Deve yavrusuna bindireceğim seni. E peygamber bir şey söylediyse muhakkak onu yapar. <gülüyor> Kadın bunu biliyor dedi ya Resulullah o devenin dedi yavrusu beni taşıyamaz dedi. Yüklenemez, götüremez. Düşürür, oram buram kırılır. Dedi yok. Seni de de bir devenin yavrusuna bindireceğim. Kadın anlayamadı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın burada şaka yaptığını. Dedi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Beni ne olur devenin yavrusuna bindirme. Dedi hayır. Seni devenin yavrusuna bindireceğim. Kadın başladı üzülüp böyle gözyaşı döküp ağlamaya. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne yapmadı? Onun bu şekilde üzülmesine izin vermedi. Ve hey dedi kadın, herhangi bir deve dedi, var mı ki bir başka devenin dedi yavrusu olmasın. Yüz yaşında bir deveye de bindirseydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadını, bir başka devenin yavrusu olacaktı. Bak şaka yaptı ama şakası yüzde yüz doğru olan bir şaka. İşte kardeşlerim bugün Ümmet-i Muhammed'in en çok ve aleykümselamun Riayet etmesi gereken meselelerden birisi de içimizin dışımızın dost doğru olması. Allah azze ve celle Resulünü dost doğru olarak yarattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını o kadar güzel şekilde eğitti ki Çocuklarını diri diri gömenler. Kuvvetlinin zayıfı ezdiği. Zalimin zulmettiği. Hakkın adaletin tanınmadığı bir zamandaki yaşayan insanlar adeta vahşiler. 23 senelik peygamberlik döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rehleyi tedrisinden geçtikten sonra bütün insanlar için gıpta edilecek bir hayat tarzı süren kimseler haline geldiler. Bakın şimdi. Sahabe-i kiram olmasaydı Allah Celle Şanhu ne yapardı? Kur'an-ı Kerim'i Musa Aleyhisselam'a Tevrat levhalarını gökten attığı gibi atamaz mıydı Resulullah Aleyhisselatü atardı. Ama Allah Celle Şanuhu bu Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Aleyhisselam'a ne yaptı? İnzal buyurdu. Zamanımıza kadar Kur'an-ı Kerim Allah Azze ve Celle'den nasıl indiyse o şekilde bize kadar teri taze geldi. Ama kimin himmetiyle? sahabe-i keraminin himmetiyle, oların çalışmasıyla, çabalamasıyla ha onlar çalışıp çabalamasaydı, gayret sarf etmeseydi Allah yine getirmez miydi Kur'an-ı Kerim'i yine getirirdi. Ama onlar vazifeli oldular. Kur'an-ı Kerim ezberlediler, yazdılar, çoğalttılar, sağa sola gönderdiler. Hayatlarına tatbik ettiler bize karşı ne oldu? Bir delil olsun, hüccet olsun diye. İşte <gülüyor> Allah azze ve celle doğruluk için neler koydu? Kaideler koydu. Bu kaidelerden bir tanesini de Allah azze ve celle ne yapıyor? Bize zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi 30. ayeti kerimede. Yalan sözden sakınınız buyuruyor Rabbimiz Celle Velal. Yine Ahzab suresi 70. 70. ayeti kerimede de ey iman edenler Allah azze ve celle'den korkun ve doğru söz söyleyin. Demek ki yalan söyleyenler Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korkmadıkları için yalan söylüyorlar. Bazı meselelerde mefhum muhalif nedir? Gereklidir. <gülüyor> evet kardeşlerim. Daima doğruluğu araştırın. Doğrulukta helakinizi görseniz bile. Ancak muhakkak ki doğrulukta sizin için kurtuluş vardır. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi de biz ne yapıyoruz? Kenzül'ummal'de görüyoruz. Evet. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam doğruluğu bize öğretmek için ne yapıyor? Ee, çeşitli vesilelerle hadisler irad ediyor bize. Yine böyle bir günde sahabe-i toplamış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Onlara ne yapıyor? Doğruluk hususunu anlatıyor, açıklıyor ve şöyle buyuruyor. Doğruluk insanı Allah Azze ve Celle'yi razı edecek iyiliğe götürür. İyilik de insanı cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah Azze ve Celle'nin indinde sıddıklardan yani sözü konuştuğunda dost doğru Konuşanlardan eyler ve doğru sözlüler olarak ne yapılır kaydedilir. Yalan da kişiyi haddi aşmaya götürür. Yani her türlü kötülüğün altında muhakkak bir yalan gizlidir demek bu. Haddi aşmak ise kişiyi cehenneme götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da Yalanla kurturma yollarını arar, devamlı şekilde onu işler, sonunda da Allah Azze ve indinde yalancılardandır diye kaydedilir. Bu da Bukhari ve Müslim'de e, mukayyet olan bir hadis-i şerif. Şimdi bakıyorsun kardeşler gerçekten bir yalan söylüyorsun, yalanın ortaya çıkıyor. Sen anladın o yalan ortaya çıkıyor diye hemen o yalanı rütuşlamak için ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ikinci bir yalana tevessül ediyorsun. Yani yalan, yalanı doğuruyor. Allah Azze ve Celle e, her cihette yalan söylemekten bizi muhafaza buyursun. Evet kardeşlerim, <gülüyor> kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince öyle bir an gelir ki kalbinde önce siyah bir nokta, belirir. Bir yalan söylersin, o tertemiz olan, kalaylı tas gibi olan kalbin o yalan sebebiyle ne yapar? Bir küçücük e, siyah noktayla noktalanır. Sonra bu nokta büyür. Nasıl büyür? İkinci bir yalanı söylersin, onun yanına bir nokta. Eklenir. Üçüncü bir yalan gelir, yanına bir nokta eklenir. Nokta ne yapar? Genişler büyür. Kalbin tamamı simsiyah olur. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Sonunda Allah nezdinde yani Allah katında yalancılar arasına kaydolunur. Bunu da İmam Malik'in bu vattasında ee, kelam babında 18 numarada ne yapabiliriz görebiliriz. Evet kardeşlerim şimdi biz <gülüyor> yalan söylemeyelim çocuklarımız yalan söylemesinler diye ne yapıyoruz ortaya çıkıyoruz ama yaptığımız işlerle çocuklara kötü örnek oluyoruz. Eğer biz çocuklarımızın yalan söylememesini istiyorsak çocuklarımıza şakadan dahi olsa ne yapmamalıyız yalan söylememeliyiz. Onların yanında yalan söylediğimizi ortaya çıkarmamalıyız. Şimdi sevmediğimiz, kendinden hoşlanmadığımız bir kişi var. Telefon çalıyor, telefonu bir bakıyor baba, işte falanca gelmiş. Açmadan oğluna, çocuğuna, kızına veriyor. Onun yanında ne diyor? Eliyle, işaretiyle babam evde değil, baban evde değil. Yok burada, yok burada de. Yani babam evde değil, babam burada yok de. Neden? O adamla görüşmemek için, konuşmamak için. Yahut da adam borçlu, borçlusu kapısını tıklatıyor. Ne yapıyor? Kendisi giriyor sota bir yere. Eşine de diyor ki falanca memlekete gitti. 15 güne kadar gelmeyecek. E çocuk Babasını evde görüyor. Ha ne diyor çocuk? Demek ki benim başım sıkıldığında çocuklar çok zeki. Başım sıkıldığında küçük bir yalan kıvırırım. Başımın sıkıntısını 3-5 zamanda olmuş olsa ne yaparım? Biraz gevşetirim. E şimdi çocuk senden yalanı gördü mü? Gördü. E sen çocuğuna desen, oğlum yalan söyleme çok günah. Çocuk demez mi sana? Ulan <gülüyor> sen niye söylüyorsun o zaman? <gülüyor> o ki günahsa, günah kötü bir şeyse, sen söyleme ben senden ne yapayım? Hayırlı bir davranış göreyim. İşte bu şekilde, ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا lima تَقُولُونَ مَا لَا Allah buyuruyor. Ey iman edenler, yapmadıklarınızı, yapmayacaklarınızı niye söylersiniz? Yani, bir kimse yalanı çocuğunun önünde söylese ve çocuğuna dese ki yalan söyleme, onun yaptığı bu aşı ne yapmayacak? Tutmayacak. Neden? Çünkü adamın kendisi yalancı. Kötü bir fiil işliyor, baba sigara içiyor. Oğluna da diyor ki aman anam sigara içme. Neden? İşte işte sigara içersen şöyle param boşa gider böyle hastalanırsın. Böyle kötülük yapmış olursun. Pis kokudan melekler yanına gelmez. Şu olur bu olur. E baba sen niye içiyorsun? Bir şey diyemez çocuk. Yani kendisi sigara içerken baba çocuğuna dese ki sigara içme. O zaman ne yapmaz? Bu aşı tutmaz. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı kimselerin ya bu pembe yalandır bunlar, bunlar söylenebilir gibilerden pembe yalan diye yalanı pembe, siyah, koyu, açık diye şekle ile renklere ayıranlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Ta o günden bir ikaz gönderiyor bize. O gün ikaz etmiş, bugün de biz o ikazı ne yapıyoruz? Sahabe-i kiram hazeratından görüyoruz. Bundan çekilmemiz lazım. <gülüyor> Abdullah bin Amir radıyallahu anhu anlatıyor bu olayı. <gülüyor> bir gün diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam evimize misafir gelmişti. Annem de hani Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bir şeye ihtiyacı olur da beni gönderir. Niyetiyle beni diyor kapının önünden ne yaptı içeriye çağırdı. Amir talhuna buraya gel. Sen uti keşeyen sana bir şey vereceğim. Kadının söylediği bu amirin anasının söylediği bu. Resulullah aleyhissalatü vesselam içeride oturuyor. Ve amirin babası da evde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi diye ne yapıyorlar, toplaşıyorlar, ondan din öğrenecekler. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yere gittiğinde hemen onlara ne yapıyordu? Bir şeylerden bahsediyordu. Allah Azze ve Celle'nin yeni gönderdiği vahiylerden, o vahiy nasıl anlaşılması gerektiğinden, insaniyetten ve dini ciyetten bir şeylerden bahsediyordu. Bizim gibi işte ne yaptı? tavuklar nasıl keçi süt veriyor mu, i̇şte kazandın mı, kaybettin mi? Ya arkadaş yem yedirsen tavuk yumurtları. Ot yedirirsen, süt yemi yedirirsen keçi de ne yapar? Süt verir. Bunu konuşmanın alemi yok. Allah Azze ve Celle ne kadar yazdıysa sana onu ne yapacaksın yiyeceksin. Allah'ın yazmadığını ne yapamayacaksın kazanamayacaksın. Bizim için önemli olan oturduğumuzda dinimizle alakalı olan bir meseleye getirip ortaya bunu ne yapmak? Koymak. Ama Allah bizi affetsin. Evet. Amir, Abdullah bin Amir, Abdullah gel ne yapacağım bir şey vereceğim. Hemen Resulullah aleyhissalatü vesselam sordu anasına, Abdullah'ın anasına dedi ne verecektin Abdullah'a? Dedi ya Rasulullah biri dedi birkaç hurma verdi, Abdullah'ın kardeşine bir tanesini verdim, Abdullah'ı da çağırdım ki ona da bir tanesini vereyim. Yani yalan yok Abdullah'ı eve çağırmakta. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu eğer dedi bir ihtiyacını görebilmek için Abdullah'ı eve çağırıyorsun hiçbir şey de vermeyeceksin. Sana bir şey vereceğim diye eğer onu eve çağırdıysan ve bir şey vermeyeceksen bu yalan olur ve Allah Celle Şanuhu seni yalancılar defterine kaydedecekti. Bakın şimdi hani pembe yalan nerede kaldı? Hani mor nerede kaldı? Subhanallah, Subhanallah. Kardeşlerim bu hadisi Ebu Davud'da, Edeb'de 88 numarada ne yapabiliriz? Görebiliriz. Subhanallah. Kardeşlerim Allah Celle Şanuhu yaratmış olduğu bütün insan evladını temiz bir fıtratta yaratıyor. Çocuklar asla yalan söylemezler. Onlara yalan söyleme veyahut da diğer kötü huyları anne babaları ne yapar aşılar. Anne babaları aşılar. Evet. Bu meselede de Ebu Hurayra radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselam her doğan İslam fıtratı üzere doğar buyurduğunu söylüyor ve şu ayeti diyor okuyun, Allah'ın yaratılışta verdiği fıtrat. Yani Rum suresi 30. ayeti kerimeyi ne yapıyor? Okuyor, çevresindeki insanlara bunu e, bu şekilde şerh etmiş oluyor. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle sözünü tamamladı deyip de adeta ne yapıyor? Devam ediyor. Öyleyken, yani Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Fıtrat üzere yaratıyor, ee, yarattığı bütün çocukları. Ana babası onu Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Yani demek ki, fıtratı bozanlar kimler? Çocuğun etrafında en yakın olan anne babası, nine dedesi, amca dayısı, komşuları. Nitekim hayvan, Resulullah Aleyhisselam devam ediyor şimdi, derli toplu bir hayvan yavrular. Yani aynı kendisine benzer, kendisinin minyatürü olan birisini ne yapar? Yavrular. İçlerinde bir enenmiş, yani burnu yahut da diğer organları kesilmiş, eksik bir hayvan yavrulayanı gördünüz mü? Aynı kendisi gibi ne yapıyor? Yaratıyor. Ama son... Allah yaratıyor aynı kendisi gibi. Anne baba da ne yapıyor? Aynı kendisine benzer bir e, evlat çıkarıyorlar meydana. Bu eksiklikler sonradan olan eksikliklerdir. Gerçekten Resulullah Aleyhisselam peygamberlik gözlüğüne ne yapıyor? 1400 sene sonrasını görüyor. Bugün hayvanların boynuzlarını yakıyorlar mı? Hayvan boynuzlu ne yapıyor? Boynuzu var olan şekilde doğuyor. Ama o boynuz olmasın diye ne yapıyorlar? Yakıyorlar elektrikle. Hayvanların vücudu güzel bir şekilde et tutsun diye kuyruğunu kesiyorlar mı hayvanın? Kesiyorlar. kesiyorlar. Yani sonradan, bu nakısa sonradan meydana geliyor hayvana. Hiçbir hayvan ne yapmıyor? Ha, Allah'tan boynusuz hayvan var, o ayrı bir şey. Ama normalde koçlarda, tekelerde, geyiklerde boynuz var. E şimdi ne yapıyor adam? Koçu ve tekeyi boynuzu olmasın, danayı düveyi boynuzu olmasın birbirini e, dar yerde beslenildiğinden dolayı birbirini boynuzlarıyla e, rahatsız edip sakatlamasınlar diye insanlar ne yapıyor? Boynuzunu çıkarma yoluna gidiyor. Fakat bu nakısa bu nakısa bu hayvana sonradan ne yapıyor? Tebelleş oluyor. İnsan tarafından meydana getiriliyor, uygulattırılıyor. İşte Yalancılık ve kötü huylar da ilk önce insana Allah tarafından konulmuş meseleler değil. Yalancılığı sonra senden öğreniyor, benden öğreniyor, anne babasından öğreniyor. Yani sonradan gelen bir illet bu yalancılık. Evet. Bu eksiklikler sonradan oluşan eksikliklerdir hayvanlarda da insanların efendime söyleyeyim e, yavrularında da yalanda temiz fıtratlara sonradan kazandırılan kötü olan eksiklikler babındandır bu da Ebu Davud Edep'de e, Tirmizi Zühd'de e, beyan edilen bir rivayet evet kardeşlerim şimdi Yukarıdan beri okuduğumuz ayet ve hadislerden çıkaracağımız dersler ve faydeler var. Onlara bakalım şimdi. Bir Müslüman yalana kesinlikle ne yapmayacak? Tevessül etmeyecek. Sen doğru söyle. Kulil hak velo ala nefsik. Aleyhine de olsa doğruyu söyle. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı ne zaman doğru söylemiş? Allah Azze ve Celle o doğru söylemeleri sebebiyle onları necata erdirmişler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki insanların başına bir bela ve musibet gelmiş. Ne zaman onlar yalana tevessül etmişler? Allah Celle Şanhu onların yalanlarını vahile ne yapmış? Ta kıyamet akşamına kadar... Okunur duruma getirmiş. Bundan ne yapmak lazım? Kaçınmak lazım. Bir kabahat işledi. Tamam kabahat işledim. Ne yapayım? İşledim. Hayrül hatayin etteibun. Hata edenlerin hayırlısı etteibun. Tevbe edenlerdir. Vazgeçenlerdir. Pişman olanlardır. Resulullah Aleyhisselatü buyuruyor. Sen ne yapacaksın? Hata ettim diyeceksin. Tevbe ettim Allah'a. Affedersin sen de diyeceksin. Af dileyeceksin. Allah affediyor. Sen niye affetmiyorsun? Yani bir yalan uydurdun. O yalanı meşrulaştırmak için ikinci bir tanesini ne yapmayacaksın? Piyasaya sürmeyeceksin. Kardeşim birinciyi ortaya çıkaran Allah ikinciyi de ortaya çıkaracak. Sen birinciyi örtmek için ikinciyi uydurdun. E ikinciyi de çıkaracak Allah. O zaman ne yapacaksın? Üçüncüyü uyduracaksın. Bu ne olacak? Zincirleme tekfir gibi zincirleme yalan uydurma makinesi olacaksın. Evet. Müslüman şakadan dahi olsa yalan söylemeyecek. Şakadan dahi. Bugün şaka, yarın şaka, öbür gün esra. Evet. Evladımıza yalan söyleyerek onlara kötü cihette ne yapmayacağız? Kötü şekilde örnek olmayacağız. Evet, evlada etki eden en büyük unsur ana-babanın davranışlarıdır. Bunları bileceğiz. Evladın şekillenmesinde ebeveynin davranışlarının çok büyük etki yaptığını akıldan çıkarmayacağız. Evet, yalan kişilerin cehenneme gitmesine sebebiyet veren çok kötü bir davranış olduğunu akılımızdan çıkarmayacağız. Çünkü Resulullah ne buyurdu Aleyhisselatü Vesselam? Yalan dedi kişiyi cehenneme götürür. Belki ilk yalan insana biraz normal gelir, ikinci yalan biraz daha normal gelir ama sonraki günlerde ne yapar? Artık bu yalan anormal bir durum alır. Tevbe etmezse, vazgeçmezse, bırakmazsa Allah göstermesin insanı hem dünyada hem ahirette ne yapar? Zarara uğratır. Evet kardeşlerim yalan toplumların ifsad olmasını sağlayan bir harekettir. Yalancılığı sok insanların arasına bak 3-5 senede ne yapıyor nasıl bozuluyor o millet. Yalan kişilerin toplum arasında itibar kaybetmesine sebep veren bir harekettir. Bunu da akıldan çıkarmamak lazım. Bugün bir yalan söyledin. Ya işte dilim ne yaptı? Yağlı yemiştim kaydı. Efendime söyleyeyim işte ağzımdan istemeyerek çıktı. E Olan bir gün böyle, iki gün böyle, üç gün böyle ne diyecekler? Falanca yalancı. Adamın bir tanesi, adamın bir tanesi başı sıkıldığında ne yapıyormuş? Yalan söylüyormuş. Hikaye bu ya. Yalancı yalancı adama takmışlar. Aşağıya yukarı yalancı. Adam demiş ki ya ben nasıl kurtulayım bu şeyden, kötü lakaptan. Demişler sen hacca git. e ee, hacca git gel işin kolay. Adam hacca gidip geliyor bir ziyafet veriyor. Diyorlar ki bunun adını değiştireceğiz. Ne diyeceğiz? E artık adam hacca gitti geldi. Ne olsun? Hacı olsun bunun adı adam bakıyor maşallah barakallah hacı diye ne yapacaklar değiştirecekler ismimi çok memnun oluyor bundan herkes dağılıyor ondan sonra devrisi günü çıkıyor köy meydanına dinliyor artık nasıl insanlar beni anacaklar diye yahu diyor maşallah diyor dün diyor bir ziyafet verdi Ulan bir yedik, bir yedik, bir yedik. Vallahi burnumuza kadar doyduk. Allah Allah. Kim verdi lan bu şeyi ziyafetli? Hacı yalancı. <gülüyor> Demek adını değiştirdi hacı ama o yalancılık değişmedi gene. Kuyruk olarak ne yaptı? Hacılığa takıldı. İşte biz de eğer insanlar tarafından yalancılıkla Tanınırsak ister hacı olalım, ister hoca olalım, boya pudra değişikliği olmasına rağmen yalancılık bizi yapmayacak? Terk etmeyecek. Evet kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ali radıyallahu anh'unun veciz olan bir sözüyle bu yalan mevzusuna ne yapalım? Nokta koyalım. Ali radıyallahu anh'u diyor ki, sana güvenen bir insana asla yalan söyleme. Sana yalan söyleyen kimseye de asla inanma. Sen söyleme. Sana söylenince de ne yapma? O kişiye itibar etme. Evet. <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselam, ashabını ve ümmetini eğitirken, Muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermenin yollarını da göstermiştir. Şimdi ne yapıyordu Resulullah Aleyhisselam? Ashabını eğitiyordu. Bak nasıl eğitiyormuş ashabını. İlk önce yalan söylemeyecek. Muhammed ümmeti yalandan kendini beri tutacak. Ondan sonra da muhtaç olan Müslümanlara ne yapacak? Yardım elini uzatacak. Eğer bu söylenilen şeyler... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı gibi tatbik edilirse işte sosyal adalet ne yapacak? Sağlanmış olacak. Fakir zenginin malında gözü kalarak uyuklamayacak. Zengin de ulan acaba benim biriktirdiğim bu paraları, bu malı fakirler yarın yağma ederler mi diye düşünmeyecek. Herkes Vazifesini yapacak Bakın herkes vazifesini yapsın Müşküle kalıyor mu ortada Evet <gülüyor> Sosyal adaleti Müslümanlar arasındaki Sosyal adaleti Tesis etmenin Yollarından birisi de Lüzumu halinde Müslümanların birbirlerinden Hiçbir menfaat beklemeden Ecirini sadece Allah Azze ve Celle'den İsteyerek Birbirlerine borç vermeleridir Lüzumu halinde Müslümanların Birbirlerinden Hiçbir menfaat beklemeden Ecrini Sadece Allah Azze ve Celle'den isteyerek, Bekleyerek Birbirlerine borç vermeleri Evet Müslümanlar da bugün ne yaptı? Bu meselede de sınıfta kaldı. Adam borç istiyor senden alıncaya kadar yılan gibi dilini çıkarıyor. Ama ne olur Allah rızası için ver. Ne yapıyorsun? Acıyorsun. Borcu veriyorsun Sübhanallah. Elinle veriyorsun. Allah'a yemin olsun. Ayağınla gidip arıyorsun. Verdiğin parayı alamıyorsun geriye. E şimdi veren Müslüman... Allah'ın emri üzere verecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere verecek. Alan Müslüman da Allah'ın emri üzere geriye ödeyecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere geriye ödeyecek. E şimdi böyle mi oluyor? Alan aldığını kar sanıyor, ödeme yollarını kapatmak için seni tekfir ediyor. Ya... ya. Ben bunu da gördüm. Aynen. Kendi hayatımda yaşadım bunu. Adam aldığını ödememek için hadi dedi kafir o. O kafir kafirin malı ve canı muvahid olan Müslüman'a helal. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kim koydu bu kaideyi? Normal hayatta böyle bir kaide yok. Sen uydurdun bunu. Müslüman'ın malının üstüne konabilmen için yatabilmen için. Muhammed'in aleyhisselamın getirdiği dinde böyle bir şey yok. Sübhanallah. Sübhanallah. Bukhari mezalim bölümünde bu meseleyi bize şöyle ne yapıyor? Naklediyor Resulullah aleyhisselatü Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah ta Şanuhu onun ahiret sıkıntılarından birisini giderir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah Celle Şanuhu da onun yardımında olur buyuruyor. Evet kardeşler bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu meselede nasıl teşvik ediyor bizi? İbn-i Mace'de, İbn Mace'de geçen bir rivayet, iki defa borç vermek bir kere sadaka vermek gibidir buyuruyor Resulullah. Bir Müslümana iki defa borç veriyorsun sanki sadaka verdin gibi. Borç veriyorsun verilen borç ne yapıyor? Dönüyor borç verene. Ama sadaka verdiğinde adamdan kopup gidiyor. O para, o mal başkasının oluyor. Ama işte Allah için Müslüman bir kardeşine iki defa borç verdiğinde sanki malını ona hibe ettin gibi, o maldan feragat ettin gibi Allah kabul ediyor. Bakın borç vermenin Müslümanlar arasındaki değerine bakın. Allah katındaki değerine bakın. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın katındaki değerine bakın. Böyle bir şey tarif olunmazsa boşuna alacağız. Evet. Tarifiz yani. evet. Yani. evet kardeşler. Sadaka 10 misliyle. Karz, Kârdul Hasan dediğimiz 18 misliyle mükafatlandırılır peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet bu da yine İbn-i sadakat babında. Evet kardeşlerim şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam onu bize de gönderin bakalım öyle kendini sürmeyin sadece. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şey emrediyor, bir şey nehyediyor, muhakkak bir delil getiriyor. Daha iyi bizde ne yapsın yerleşsin diye. Bu meseleyi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Sizden önce yaşayan ümmetler arasında zengin bir tüccar vardı diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Halka borç verirdi. Borçlular arasında... Fakir kimseleri gördüğünde <gülüyor> hizmetkarlarına şöyle diyordu. Onun borcundan vazgeçiverin. Allah Azze ve Celle bize ziyadeyle vermiş, biz ona ne yapıyoruz? Küçük parçalar halinde verdik. O Allah'ın muhtaç kullarından. Biz de Allah Azze ve Celle'nin agniya olan kullarındanız. Onların küçük borçlarından verin ki bundan dolayı Allah Celle şanuhu bizim borçlarımızdan vazgeçsin. Böyle umut ediyorum. Allah Allah. Diye borç veriyordu ve Allah Azze ve Celle onun ölümünden sonra onun kendisine karşı olan borçlarından vazgeçti buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nereden haber aldı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile hani Kur'an-ı Kerim'de bu geçiyor mu geçmiyor e Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bir şeyi haber verdiyse demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'den Kur'an'da olmayan Kur'an dışı vahiy alıyordu ki bu da onun neyi bir göstergesi ispatı Evet kardeşler, bu rivayet İmam Müslim'in sahihinde ve nesayide. Evet, Abu Kata'da radıyallahu anhu bir gün bir kişiye ne yapmış? Borç vermiş. Zamanı gelmiş, parasını istemek üzere de ne yapıyor? Borçlusunu arıyor. E tabi herkes para alırken para verirken e, kendi durumunu da ne yapıyor ona göre ayarlıyor. Ben para veriyorum sana ama tarih koyuyorum ne diyorum e, bir dahaki sene, sene başında ocağın efendime söyleyeyim üçünde ben bunu istiyorum. Çünkü ocağın dördünde kendim yatıracağım borçlarım var. Bunu verirsen bu zamanda bu şartla ben ne yaparım sana? Bu ödemeyi yaparım. Sen bana vereceksin ki ben de Efendime söyleyeyim ne yapıyorum? Ee, senden aldığımı borçlandığım kimseye vereceğim. Hiç kimse ne yapmıyor parayı? Kuyudan çıkarmıyor, küllükten toplamıyor. Evet. Adam da ne yapıyor? Ebu Katade radıyallahu Anhu'dan borç alan kişi Ebu Katade'yi görüyor. Pazar yerinde onu arıyor. Hemen sotaya ne yapıyor? Giriyor saklanıyor. Ama Ebu Katade radıyallahu anhu adamı tutup bulup çıkarıyor. Borcunu alacak çünkü kendisi başka birine ne yapacak? Ödeme yapacak ondan aldığıyla. Borcunu isteyince adam diyor ki vallahi dardayım. Dardayım. Şimdi ödeyemeyeceğim. Ebu Katar radıyallahu anhu gerçekten diyor darda olduğuna dair Allah azze ve celleye yemin eder misin? Adam diyor ki vallahi yemin ederim. Ebu Katar da radıyallahu anh, subhanallah. Adamdan duyunca, yani şimdi elimde para yok, ödeyemeyeceğim bunu ve yemin ediyor Allah Azze ve Celle'ye. Hemen Ebu Katar da radıyallahu anhü ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğu bir hadisi söylüyor. Kardeşler billahi burası çok önemli. Diyor ki, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kim Allah'ın Celle ve Ala kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın veya tamamen alacağını bağışlayı versin dediğini duydum diyor ve alacağından ne yapıyor bir kısmını bağışlıyor. Ya sahabeye kirama bak. Başına bir iş geliyor. O meseleyi hemen ne yapıyor? Tahkikat altına alıyor. Bakıyor ki adam gerçekten doğru söylüyor. Ben de diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan duymuştum. Kim ki borçlusuna nefes aldırırsa genişletirse onun hayatını Allah da Celle Şanuhu ne yapar ahiret hayatında onu ne yapar nefes alacak duruma getirir. Ben Allah'tan Celle Şanuhu, beni bağışlamasını benim borçlarımdan vazgeçmesini istediğimden dolayı borcumdan şu kadar kısmı ne yapıyorum senden feragat ediyorum almıyorum. Kardeşler Allah gökte, el böyle. Vallahi bir basit bir şey. Bu basit bir şey. Ben namazda elimi buraya da koyarım, buraya da koyarım. Efendime söyleyeyim, buraya da koyarım. O benim bileceğim olan bir şey. Kolay bir şey yani. İş, bunu yapmak, bunu alacaklı olan kimseye gerçekten Zengin olduğunda bağışlayabiliyor musun? Feragat edebiliyor musun Allah benden bağışlasın diye? İşte esas bu. Tabii biz ne yapacağız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nereye koyduysa, nereye konulmasını emrettiyse onu yapacağız. Ama bunu da emretti. Yani şimdi birisini basit olanı el hareketi ile mukayyet olanı alıp kabul edip de cep hareketiyle alakalı olanı terk etmek bu ne değil kavim Müslümanın yapacağı iş değil İkisi de bizim için emir ikisi de alel ra'si vel ayn evet evet kardeşler <gülüyor> Burada Allah için yapılan bütün harcamalar, bütün fedakarlıklar nedir? Bizim amel defterimizin sağ tarafına hasene cihetine ne yapılacak? Kaydedilecek bunu ne yapalım bilelim inşallah. Biz ister bir muhtaca bir şeyi borç vermekle olsun, İsterse malı Allah yolunda, İslam'ın izzeti için, Müslümanların maslahatı için kullanma yolunda olsun. İsterse canı Allah yolunda feda edebilme yolunda olsun. Bu ne yapmaz? Fark etmez. Burada ne yapacağız? Allah'ın rızasını güderek malı, Allah'ın Celle istediği yere sarf edeceğiz. Bu normal hayatta nedir? Müslümanların birbirlerine yardımlarıyla olur. Müslümanları, Müslümanları eğer kafirler abluka altına alırlar, onlara savaş açarlarsa, ya biz gerçekten malımızla, canımızla gidip Müslümanların yardımına koşacağız. Yahut da Müslümanların yardımına koşan mücahidleri kendi malımızla teçhiz edeceğiz. Bak bu da nedir? Allah Azze ve Celle'ye karşı verilmiş ödünçtür, borçtur. Nasıl olursa olsun, <gülüyor> mal Allah Azze ve Celle'nin rızası için, ne yapılacak? Harcanacak. Evet Allah Azze ve Celle bütün bu fedakarlıkları kendisine verilen borç olarak kabul ediyor. Karşılıklarını da, karşılığını da kat kat fazlasıyla vermek üzerine de söz veriyor. Halbuki bir insan bir kişiye bir borç verir 10 lira borç verir ondan sadece 10 on lira alabilir. 10 lira bir kuruş alırsa faiz olur. Evet kardeşlerim Müslümanlar arasındaki maddi yardımlaşmanın her türlüsü toplumda yaşayan kişilerin kaynaşmasına birbirlerini sevip saymalarına zenginin malının şükrünü mal cihetinden yapmaya fakirin de zengin tarafından görülüp gözetilme duygusunu tadıp onun malında canında gözü olmamasına sebebiyet verir. Bir zengin var <gülüyor> maşallah ne yapıyor? Etrafındaki fakir fukarayı gözletiyor. İhtiyaç sahibine veriyor. Evlenecek olan fukarayı evlendiriyor. Adam ödeyemeyecek durumda hastadır, efendim, çalışamıyor muhtaç, ondan da vazgeçiyor. Böyle bir zengin olsa o zenginin mağazası yansa, o zenginden fayda gören Müslüman, fakir Müslüman, o zenginin yanan mağazasını canını dişine takıp da kurtarmaya gider mi? Gider. Neden gider? Çünkü fayda geldi o Müslümandan. Ama bir tane daha zengin var onu da düşünelim. Üstten sıktı, alttan yaladı. Bitmesin diye kendi bile ne yapıyor? Kuru ekmek yiyor. Milyarları var ama kuru ekmek yiyor. Sanki ne ahirete götürecek mallarını, mülklerini. Onun mağazası yanarsa, onun mağazası talan edilirken ne der? Oh elhamdülillah. Sen Allah'ın yoluna harcamadın. Benim ihtiyacım olduğu bir vakitte benim yarama Melhem olmadın. Al şimdi Allah elinden çıkarsın bunları der. Kılını kıpırtmaz. Kıpırtmaz. Öyle değil mi? Şimdi bir adam Allah için ne yapmış? Her gelene borç vermiş. Tarihini yazmış. Herkesten vakti geldiğinde borcunu tahsil etmiş. Torbasına koymuş. Tekrar gelecek olanlara vermek için bir hazırlık yapmış. Ama birisi de geliyor çok büyük bir meblağ borç istiyor. O da biliyor ya Müslümanlar artık istediklerini aldıklarını ne yapıyorlar geriye veriyorlar. İstenilen parayı topluyor, isteyen kişiye veriyor. <gülüyor> Adam ne yapıyor? Paranın üstüne yatıyor. Zaman geliyor. <gülüyor> Kardeşim öde diyor borcunu, benim de ihtiyacım var. Yok diyor, ödeyemiyorum, vermiyorum, vermeyeceğim de. Seni diyor Allah'a havale ettim. Biz insanız. Bu hikaye ama bize burada bir ne yapıyor ana fikir veriyor. Bunun aslının aslarının olup olmaması o kadar önemli değil. Bize vermiş olduğu ana fikir önemli. Çünkü bu ayet değil, hadis değil. Ayet demiyoruz, hadis demiyoruz. Hikaye. Bundan sonra diyor kim gelirse gelsin kimseye diyor beş kuruş koklatmayacağım zengin. <gülüyor> Niceğim ihtiyaç sahipleri geliyor. Diyor söz verdim diyor kimseye diyor para vermiyorum. Ondan sonra borç vermiyorum. Borç defterin diyor ne yaptım? Kaldırdım, sildim. Artık diyor borç verecek yer kalmadı. Aradan epey zaman geçiyor. İlk defa borç alıp da üstüne yatan, inkar eden adam geliyor bizim zenginin yanına. Ahmet Efendi e, buyur. Hatırladın mı diyor? Ben 40 sene önce senden diyor şu kadar diyor para almıştım keseyle diyor. Hatırladım, biliyorum hiç çıkmıyor aklımdan. Ben diyor şimdi diyor hacca gidiyorum. Bana diyor hakkını helal et al diyor şu keseyi de. Hakkını helal et. Hayır diyor. Sen diyor ilk önce falancaya, feşmancaya, şuna, buna, Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e ne yap? <gülüyor> Git onlara Onlardan helallık iste çünkü sen ödemedin senden sonra bu muhtaç olan kişiler geldiler senin benim malımın üstüne yattığın durum benim gözümden çıkmadığı için aklımdan çıkmadığı için muhtaç olduklarını bile bile onlara vermedim git ilk önce onlardan helallık dile en son bana gel. Eğer onlar haklarımı helal ederlerse ben de hakkımı ne yapacağım? Helal edeceğim. Buradan alacağımız ders şu. Birbirimize karşı ne yapacağız? Merhametli olacağız. Zengin olan fukaraya borç verecek. Fukara da o borcu ödeme kastıyla alacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir yerde ne buyuruyor? Bir kimse diyor ödeme kastıyla diyor borç alır isterse Allah Celle Şanuhu ona diyor ödemenin yollarını kolaylaştırır. Ama adam malın üstüne yatmak e, kastıyla ne yapıyor geliyor senden borç istiyor. Bu seferde ne yapmıyor? Niyeti bozuk olduğu için Allah Azze ve Celle ödeme yollarını ondan kesiyor. Bu seferde Ne oluyor? O samimi olan Müslümanlar, birbirine böyle olan Müslümanlar, birbirine böyle olmaya çalışıyorlar, böyle başlıyorlar. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle zengin de olsak cömertliği nasip etsin, fukara da olsak cömertliği nasip etsin. Zengin olup çevremizin, civarımızın dertleriyle dertlenmeyi bize... Kolaylaştırsın, sevdirsin. Fakir olan kimseler için de Allah Azze ve Celle onlara ne yapsın? Zenginlik kapılarını açsın. Eğer bu dünyada herhangi bir sebepten dolayı zenginlik kapıları onlara açılmayacaksa, dünya ve ahiretleri hususunda Allah hayır yazsın onlara böyle dileyelim. Allah Azze ve Celle... Cümlemize Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine tabi olarak hayat sürmeyi sevdirsin ve kolaylaştırsın. Vesallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in ve ahiru